E bu programımız bayramın ilk gününe denk geldi. Bu vesileyle ben de hepinize keyifli ve sağlıklı bir bayram diliyorum. Ve tabii yine konumuza geçmeden evvel de destekçimiz Sayın Rifik Can Apaydın'a da teşekkür etmek istiyorum. Var olsunlar. Bugün asker fotoğrafçılarımızdan iki isim seçtim. Biri Üsküdar'lı Ali Sami, diğeri ise onun kayınpederi Servili Ahmet Emin. Müslüman halktan fotoğrafla ilk uğraşanların asker kökenli olduğunu söyleyerek başlamış olayım. Ee, aslında bu iki isim özelinde şunu da belirtmeli. Sadece fotoğraf değil daha öncesinde asıl resim asker kökenli sanatçılar üzerinde yükseliyor. Kendisi de asker kökenli bir ressam olan Nusret İslimyeli Asker Ressamlar ve Ekoller adlı kitabında İbrahim Çallı ile arasında geçen konuşmayı şöyle anlatıyor. İstanbul'da bir harp okulu öğrencisiyken akademi devam için bizleri teşvik eden rahmetli İbrahim Çallı'nın o zaman söylediği sözleri hatırlıyorum. Bu kadir bilir insan memlekete batı anlayışıyla resmi getiren askerler olmuştur. Bugünümüze onlara borçluyuz. Siz genç askerleri de onların izinde görmekten sevinç duyacağız demiş. Ve akademinin kapılarını ardına kadar açmıştı. Evet bahsettiğimiz bu askeri okullarda batılı tarzda resim dersleri ilk olarak 1793 yılında müfredata giriyor. Çok geçmeden de bu resim derslerini yurt dışına gönderilen öğrenciler takip ediyor. Bildiğiniz gibi yenileşme hareketleri 2. Mahmuttan çok önce başlıyor ama 2. Mahmud Seleflerine göre çok daha radikal kararlar almış bir padişah. Mesela onun döneminde Avrupa'ya 150 tane yetenekli öğrenci gönderiliyor. Bunların çoğu askeri alanlarda eğitim almaları için seçilmiş öğrenciler. Mesela 1835 yılında Avrupa'ya giden 10 öğrenciden 2 tanesi resim eğitimine gönderiliyor. Birisi mülazımı sani yani Teymen İbrahim Paşa, diğeri de yine Teymen Tevfik Paşa. Osmanlı hükümetinin milliyet ve din ayrımı yapmadan gönderdiği Türk, Ermeni, Rum ve Bulgar asıllı bu öğrencilerden beklenen nitelikli eleman ihtiyacını çare olmalarıydı. Tabii Tanzimatla birlikte eğitim alanındaki atılımların daha da arttığını Biliyoruz aslında asker kökenli sanatçıların fotoğraftan daha çok resim alanında önemli bir varlık gösterdiklerini ve batının sanat anlayışıyla resme yaklaştıklarını bir kez daha vurgulamak istiyorum. E, bildiğiniz gibi bizde var olan perspektifi ve üç boyutu reddeden minyantür geleneğinin aksine bir duruş söz konusu. Kullanılan malzeme ve yöntemlerde de batılı bir anlayış var ama sadece bu da değil çok daha ötesi ekoller de giriyor sanat anlayışımıza. Nusret İslimyeli yine bahsettiğim eserde yurt dışında eğitime gönderilen askerler için şöyle söylüyor. Asker ressamlar yurda yalnız batı tekniğiyle resmi sokmamışlar. Aynı zamanda ilk günden Paris'in çağdaş sanat anlayışını da beraber getirmeye çalışmışlardır. Böyle diyor sonra da Şeker Ahmet Ali Paşa, Ahmet Emin, Süleyman Seyit gibi isimlere değiniyor ve onların romantizm ve neoklasizm üzerine aldıkları katı eğitimlere rağmen çalışmalarında empresyonist etkilerin sezildiğini de belirtiyor. Empresyonizmin öncülerinden Hüseyin Zekaiye ve Halil Paşa'ya sanayi nefsini nasıl sırt çevirdiğini Oysa onların bu tepkilere aldırmadan Paris sanat çevrelerinde edindikleri çağdaş yaklaşımları nasıl sürdürdüklerini de söylüyor. Bu arada Halil Paşa'nın küçük suda yapmış olduğu yağlı boya bir çalışma bugün askeri müze koleksiyonunda yer alıyor. Resim merakları bir de bu gözle gezebilir müziği. Nusret İslimyeli emprasyonu sanatçılar içinde yurt dışına eğitime gitmemiş olan Hoca Ali Rıza'nın ismini de Kemal mertebesine ulaşmış usta bir sanatçı olarak özellikle çiziyor. Claude Monet'den habersiz bir şekilde bir ekol meydana getirmesi ve yetiştirdiği öğrenciler üzerinde de uzun uzun duruyor. Konudan uzaklaşmamak adına bunlara girmeyeceğim ama e, fotoğraf tarihimizde önemli bir isim olan Ferit İbrahim'in de Hoca Ali Rıza'nın hem arkadaşı hem de öğrencisi olduğunu, ondan resim dersleri aldığını söylemiştim. E, Kendisini anlattığım önceki programların birinde. Aynı zamanda ailece görüştüklerini, birlikte resim çalışmaları yaptıklarını, parasız kaldıklarında da içlerinden bir öğrencinin Bir koşu Üsküdar'a inip birkaç resim sattığını da tekrar hatırlatarak resanlar konusunu kapatıyorum. Fotoğraf alanına gelirsek resimde olduğu gibi e, fotoğrafta ne yazık ki sanatsal bir yaklaşım göremiyoruz. Mesela hiçbiri nadar gibi portreler çekemiyor. E, kompozisyonları iyi kurgulayanlar, ışığı iyi kullananlar bolca varsa da konu seçimleri ve konuya yaklaşım biçimleriyle Belli bir ekolden söz etmek mümkün değil ne yazık ki. Yine de o dönemde çekilmiş olan her bir fotoğrafın kıymetini, belgesel değerini, tarihimize olan katkısını da reddedecek değiliz tabii. Bu askeri okullarda fotoğrafçılık dersleri 1850'lerde konuyor. Buradan yetişenler de hükümetin istekleri doğrultusunda kayıt amaçlı fotoğraflar üretiyorlar. E, bu fotoğraflar üzerinde konuşacağız ama en baştan şunu söylemek isterim ki asker kökenli bu fotoğrafçıların bir kısmı da bu alanda kitaplar yazarak ve dersler vererek aynı zamanda birçok amatör ve profesyonel fotoğrafçının yetişmesine de vesile oldular. Örneğin ilk Müslüman stüdyomuzun sahibi Rahmizade Bahattin Bediz fotoğraf makinesini Asker kökenli fotoğrafçılarımızdan İsmail Hakkı'nın teşvikiyle alıyor. Çekebilmek için gerekli olan temel bilgileri de yine ilk ondan öğreniyor. Fotoğrafçılık üzerine kitap yazan asker fotoğrafçılardan isim verecek olursak mesela Yüzbaşı Hüsnü 1871 yılında Ceride-i Askeri matbaasından çıkan Risale-i Fotoğrafya adlı kitaba imza atıyor. Kimi kaynaklara göre 1865'te, kimine göre de 66'da mühendishanenin ressam sınıfında mezun oluyor. Ama maalesef bugüne kadar hiçbir resmine rastlanmamış. Fotoğrafçılık eğitimini yurt dışında almış olan Yüzbaşı Hüsnü'nün yazmış olduğu bu kitap ilk olması bakımından da ayrıca önemli. Bir başka yazar Bahriyeli Ali Sami. Onun yazdığı Mebadi Usulü Fotoğrafya adlı kitap da e, İstepan matbaasından çıkmış. Bahri ile Ali Sami'nin bugün anlatacağım Üsküdarlı Ali Sami ile isim benzerliğinden dolayı e, birbirine karıştırılması söz konusu olabilir. Buna da dikkat çekmiş olayım. Mesela asker kökenli ressamlarımız arasında 3 tane İsmail Hakkı ismi geçiyor. Bu bakımdan Bahattin dizin fotoğrafçılığına hangisi vesile oldu tam olarak bilemiyoruz. Gerçekten de soyadı kanununun ne kadar önemli bir adım olduğunu böyle bir durumda iyice anlıyoruz. Yine fotoğraf alanında eğitim için Paris'e gönderilmiş olan Sadullah İzzet de sonrasında hem yüzbaşılı hem de albaylığı süresince 7 kitap hazırlamış üretken biri. Bu kitapların hepsi teknik bilgiler içeriyor, e, kendinden önce yazanlar gibi aynı. Yine de hepsinin o zamanlarda oldukça karışık bir süreç gerektiren fotoğrafçılığın öğrenilmesinde ve yayılmasında büyük bir fayda sağladığına şüphe yok. Bugün için seçtiğim isimlere gelirsek, yararlandığım kaynakların fotoğraflarını ve fotoğrafçıların eserlerini Foto Müze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesapları üzerinden Görüp inceleyebilirsiniz. İlk olarak Ali Sami'den söz etmek istiyorum. Ana kaynağım Engin Özendis'in yazdığı 1989 yılında Haşet elinden çıkmış olan Fotoğrafçı Ali Sami adlı eser olacak. Ali Sami'nin canlı negatiflerinden oluşan fotoğraf arşivi de yine Engin Hanım'ın koleksiyonunda bulunmakta. Ali Sami mühendisane-i Berri Hümayundan 1886 yılında mezun oluyor. Berri Kara demek Karacı Topçu sınıfından. Onun için bazen ona Topçu Ali Sami diyorlar bazen de Üsküdar'lı Ali Sami. Ailesi Üsküdar Beylerbeyi e, nüfusuna kayıtlı olduğu için okul kayıtlarında e, kendisi bu şekilde tanımlanmış. Ali Sami mezun olur olmaz okulda kalıyor. E, fotoğraf ve resim hocası olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kimdir Ali Sami? E, Ali Sami Bulgaristan Rusçuk'ta dünyaya geliyor. Halil Kamili Paşa'nın torunu Hacı Şefik Mevlevi ve Fatma Vesile Hanım'ın üç çocuğundan biri olarak 1866 yılında dünyaya geliyor. Daha önceki kız çocuğu olan Hacı Şefik Bey, Üçüncü çocuğu ve tek oğlunun doğumu ile ilgili bilgileri Kur'an-ı Kerim'e not düşüyor. Rabbim hayırlı ve tul ömür ile muammer buyursun diye yazıyor. Bugün için kısa kabul edilse bile bitmek bilmez o savaş yılları için uzun sayılabilecek 70 yıllık bir ömür yaşıyor Ali Sami babasının dilediği gibi. Peki bu 70 yıllık ömürde neler yapıyor? Dediğim gibi okuldan mezun olur olmaz resim ve fotoğraf hocası olarak aynı okulda kalıyor. Sarayla da ilişki içinde ikinci Abdülhamid'in oğullarından Şehzade Burhanettin Efendi'ye de uzun yıllar hem resim hem de fotoğrafçılık dersleri veriyor. Nusret isimli Ali Sami'nin pentür, kara kalem ve sulu boya teknikleriyle çalışmalar üreten usta bir sanatçı olduğunu belirtiyor kitabında. Evet değerli dinleyiciler konumuza devam edeceğiz ama şimdi küçük bir müzik arası vermek istiyorum. Benim padişah marşları içinde en çok sevdiğim Kalisto Guatelli Paşa tarafından bestelenen Aziziye Marşı'nı dinleyelim. Tekrar merhaba 95.0 Aşık Radyo'da foto müze programındayız. Asker kökenli fotoğrafçılarımızdan Ali Sami konuşuyorduk. Resim ve fotoğraf hocası olarak görev yapan Ali Sami mühendishanede Serbili Ahmet Emin'in de yardımcısı oluyor. Bu sayede onun kızlarından Fatma Refia ile evlenerek aynı zamanda akraba da oluyor. Ve çift bu evlilikten Ayşe Muhlise ve Fatine isminde iki kız çocuğu dünyaya getiriyor. Ali Sami'nin aile içinde evinde çekmiş olduğu bazı stereoskop fotoğraflar var. Ee, çocuklarını piyano öğrenirken ya da ders alırken gösteriyor. Ee, Ali Sami bu okuldaki hocalık görevini Beşrutiyet'in ilanına kadar sürdürüyor. Fotoğraf çalışmalarına değinecek olursak okuldan topçu sınıfını antrenmanda ya da derste gösteren fotoğraflar kadar aile hayatından ve günlük yaşamdan kareler de Yer alıyor çalışmaları içinde. E, Steroskop tekniğiyle çektiği bazı fotoğrafları elle renklendirdiğini görüyoruz. Şale keşkünde Abdülhamid'in çalışma odası, yine Şale Köşkü'nde 2. Wilhelm için hazırlanmış yatak odası, süre alayları, cuma selamlı ve çeşitli tören hazırlıkları onun tarafından fotoğraflarla kaydedilmiş. Çalışmaları arasında Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in Osmanlı İmparatorluğu'nun 1898 yılındaki ziyareti de var. 2. Abdülhamid tarafından görevlendirilerek Kudüs'e kadar e, onu izleyen heyetin içinde yer alıyor Ali Sami. Yine İran Şahı Muzafferettin'i de İstanbul seyahati sırasında fotoğraflayan arasında o da var. E, Ali Sami 1908'de Meşrutiyet'in ilanından sonra Yarbay olarak Emekliye ayrılıyor. Sonrasında da Trabzon Lisesi'nde bir müddet resim öğretmenliği yapıyor. Soyadı kanununda Akközer soyadını alıyor ve kısa bir süre sonra da 1936 yılında hayata gözlerini yumuyor. Ali Sami'nin kayınpederi Servili Ahmet Emin'e gelecek olursak onunla ilgili bilgilerde ana kaynağı Nusret İslimiyeli olacak. Ee, Ahmet Emin 1845 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Ee, asker ressam ve fotoğrafçılarımızdan. O da damadı Ali Sami ile e, aynı okuldan, mühendisaneyi Beri Hümayun'dan, Mülazım-ı Sani yani teğmen olarak mezun olmuş. Tabi damadından 22 yıl önce 1865 yılında. Ve mezun olur olmaz da Tophane'nin resim atölyesine atanmış. E, bu dönemde resimden ziyade fotoğrafla uğraşmak durumunda kalmış. E, resim alanındaysa onun bitmiş herhangi bir eserinin günümüze ulaşmadığını, e, yarım da olsa bazı çalışmalarını inceleyen eleştirmenlerin onun klasik ve realist e, ekolün temsilcisi olarak değerlendirdiklerini aktarıyor İslam Yeli. Yine onun aynaya bakarak yaptığı öz portresini okula hediye ettiği, Fakat o eserine de ulaşılamadığı bilgiler arasında değerlerimize sahip çıkamıyoruz ne yazık ki. Servile Ahmet Emin'in fotoğrafçılığına gelirsek bu konuda oldukça başarılı olduğu dillendirilmekte. İslim Yeli onun çalışmaları hakkında ressam Sami Yeti'nin sözlerini aktarmış. Ahmet Emin'in çalışmalarını damadı Ali Sami'de gören Yetik şöyle diyor. Topçu okulunun resim öğretmenlerinden Albay Ali Sami'nin özel koleksiyonunda gördüğüm bazı akvarel parçaları ve fotoğraf numuneleri bana bu zatın sanatçılığı hakkında kesin fikirler vermiştir diyebilirim. Çünkü fotoğraf makinesinin bugünkü gelişmeye ulaşmadığı bir devirde o artistik parçaları ancak bazı Avrupa sanatçıları yapabilir. Bay Ahmet'in makineye bir ressam bakışının sade ve estetik görüşlerini vererek yarattığı parçalar fevkaladeydi. Işık ve gölge rollerinin uzak ve yakın planlarının sihirli ifadelerine dikkat ettikçe doğrusu bu resimleri evvela güzel birer tablo zannetmiştim diyor. Evet ünlü ressam Ahmet Emin'in fotoğraf çalışmalarını böyle değerlendiriyor. Cümlede geçen resim kelimesinden de kastedilen aslında fotoğraf, bazı akvarel parçalar diye söz ettiği de onun ufak tefek yarım kalmış sulu çalışmaları. Çalışmalarındaki başarı isminin sarayda da duyulmasına vesile oluyor. Bir heyetle birlikte Bozüyük, İznik ve Eskişehir'e gönderiliyor. Ahmet Emin de bu yörelerde çektiği fotoğrafları yine kendi eliyle hazırladığı Oyma fildeşi bir albüme koyarak ikinci Abdülhamid'i takdim ediyor. O da o kadar beğeniyor ki çalışmalarını onu saraya yahver olarak alıyor. Ve 4. derecede Osmani ve 4. derecede Mecidi nişanlarıyla ödüllendiriyor. Ben de Abdülhamid arşivlerinde bu serinin fotoğraflarını inceledim. Hakikaten çok güzel fotoğraflar. 77 adet var. kompozisyonlar ve açılar oldukça iyi. E, belirtilmemiş ama albümün baskılar olduğu anlaşılıyor. Albümün baskılarda görüntünün zamanla uçması gibi bir durum söz konusu olduğu için e, bu kayıplar onun fotoğraflarında da gözleniyor. Neyse ki dijitale aktarılmış olması sevindirici. Ahmet Emin'in çalışmalarından bir serinin Fransa'ya gönderildiği Paris Akademisi tarafından da kendisine bir takdirname gönderildiği de Ressamlar Cemiyeti'nin gazetesinde yer almış. Hangi seri olduğu belirtilmemiş ama zannederim ki bu gezinin ürünleri olsa gerek. E, belgesel açıdan da paha biçilmez e, kıymetliler gerçekten de. Tüm bu şiirdeki eski köprüler, eski kütüphaneler, imaretler, yörükler, yöre insanları, panoramalar... Eskişehir'deki odun pazarı, inanılmaz temiz işler, gayet de estetik bir yaklaşımı var e, sanatçının. Bir o kadar da tabii belge değeri. E, bu fotoğrafların künyesinde kaymakam Ahmet yazıyor, yani yarbay. E, kızıyla Ali Sami evlendiği sırada Ahmet Emin Albay rütbesinde. Bunu nereden biliyoruz? Ali Sami'nin babası doğumu gibi Evliliğini de Kur'an'a not düşmüş. Şöyle yazmış. Yavera'nı Hazreti Padişahi'den Topçum Yeralayı yani albay İzzetli Serbili Ahmet Emin Beyefendinin kerimesi Fatma Refiyah Hanım'ın mülazım Evel Ali Sami Efendi'ye icrai Akti 4 Feşri Nisani 1304 yani 1888 Demek ki bu çekimleri Kızını evlendirmeden önce, 1888'den önce gerçekleştirmiş. Evet, Nusret İslimyeli Ahmet Emin'in yoğun çalışmalar içinde olduğunu ve öyle ki gece uykularını feda edecek kadar bu çalışmalarını sürdürdüğünü yazıyor ve ne yazık ki bunun da kendisini yıprattığını, geçirdiği bir sinir krizinin ardından da 28 Aralık 1892 yılında yaşama gözlerini yumduğunu da Kayda geçirmiş. Evet değerli dinleyiciler programımızın yine sonuna geldik. Üsküdarlı Ali Sami ile kayınpederi Servili Ahmet Emin'in fotoğrafları ve hayat hikayeleri üzerine konuştuk. Bizi Fotomuze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip etmeyi, yorum ve görüşlerinizi iletmeyi unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın. Fotomuze Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm.